her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Ya <gülüyor> eyellezine amenu la terfa'u aswatekum fawqa sawti'n-nabi ve la tajharu lehu bil-qawli jahra ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun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 Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فَا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 Döndüğü takdirde aralarına hakkaniyetle güzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever. İnnel <gülüyor> Müminler sadece kardeştirler. O halde İhtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun merhametine nail olasınız. Ya eyyühellezîne âmenû la yasher kavmum min kavmin asâ. Asâen yekûnû hayran minhum. Ve la lisa'um min nisa'in asâ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 Fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse, işte onlar tam zalim kimselerdir. Ya eyyüha allazîne âmenu jitenibû kethîran minel zann. İnne ba'da zann-i Ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukun.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 <Yaff soundtrack> Ey insanlar! الناس انا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 her şeyden hakkıyla haberdardır. Alatil a'rab amanna kul وَاِنْ تُطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz, lakin İslam olduk, size inkiyat ettik değiliz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir.